Tolman temel kavramlardayız. Ee, arkadaşlar dedim ya soru gelmedi ama tek tek bizim bunları konuşmamız gerekiyor. İlk önce Tolman'da konuşacağımız kavram örtük sönme. Hani bu klasik koşullanma, edimsel koşullanmada sönme eyvallah da örtük sönme soru olarak karşımıza gelmez onu söyleyeyim. Ama yine de bakalım neymiş. Tolman diyor ki farkına varmadan zihinsel haritaya... <gülüyor> Kaydolan bilgilerin kullanılmadığında yine farkına varmadan zihinsel haritadan silinmesidir. Farkına varmadan. Zihinsel haritadan silinmesi. Şundan bahsediyor. Yani evet insanlar bir sürü yere gidiyorlar. Ama mesela yıllar önce atıyorum Efes'e gittin ve sen aradan 10 sene 15 sene geçti. Efes ile alakalı zihinsel haritandaki bilgiler bir zaman sonra ne oluyor arkadaşlar? Silinmeye başlıyor. Çünkü neden? İnsan zihni kendini korumak zorunda. Haliyle de başka bilgilere yer açmak açısından da örtük sönmeye ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Kim? Ton. Bu bir. İkincisi kateksis diye bir kavram var. Mutlaka duymuşsunuzdur. Arkadaşlar kateksis şunu ifade eder. <gülüyor> Belli dürtülerin, yani doğuştan gelen dürtülerden bahsediyorum burada. Belli dürtülerin mesela açlık, susuzluk, uyku gibi belli dürtülerin belli uyarıcılarla ilişkilendirilmesidir. Arkadaşlar kateksis olumlu da olabilir. Olumlu da olabilir ki olumlu olursa bu bir ilişkilendirmeyi ifade eder. İlişkilendirmek. Ancak olumsuz da olabilir. Olumsuz kateksis ise dürtü dürtüyle uyarıcıyı ilişkilendirmemektir. Şimdi gençler şöyle düşünün. Olumlu Kateksis'e bir örnek verelim. Olumsuz Kateksis'e örnek verelim. Mesela dürtümüz ne olsun? Açlık dürtüsü. Kateksis kavramı aslında hani böyle fizyolojik falan bir kavram değildir. Arkadaşlar Kateksis kavramı daha ziyade kültürel ve toplumsal bir kavramdır. Yani içinde yaşadığımız toplumsal değerler, toplumsal özellikler, yaşantılar bizim ilişkilendirmelerimizi etkiler. Olumlu kateksisi örnekler vereceğiz derken mesela biz İtalya'da yaşıyor olsaydık İtalya'da yaşayan bir insan acaba aç, acıktığında aklına ne gelirdi? Pizza ya da makarna gelirdi. Yani bir İtalyan için Açlığını ilişkilendirdiği şey ilk olarak nedir? Makarnadır. Bizim Türkler ne yapıyorlar? <gülüyor> Her türlü kebap kabuğumuz. Allah'ım kebap, Hayır. Ali Nazik, <gülüyor> ondan sonra Bursa İskender, işte ne beyti böyle gidiyor bunlar da. Öyle mi? Azeriler de öyleymiş. Adana kebap, Urfa kebap falan böyle gidiyor yani çeşitler. Dolayısıyla Türkler bir şekilde Adana, Madana, Bursa neyse artık kebapla ilişkilendiriyorlar, etle ilişkilendiriyorlar. Arkadaşlar Allah'tan Japon değiliz, Japonlar saçma sapan şeylerle ilişkilendiriyorlar. Mesela sushi, balık yani. Adamlar acıktığında sushi yiyorlar. Mesela ben Japon kültürüne çok böyle merak duyan bir insan çok araştırmıştım. O kadar saçma şeyler yiyorlar ki miso çorbası diye bir şey içiyorlar. Yok yengecin bilmem ne işte salatası falan saçma sapan. Bunlar böyle. <gülüyor> bir de arkadaşlar olumsuz kateksis var. Olumsuz kateksis dediğimizde ilişkilendirmemektir. Mesela açlık dürtüsünde e, Müslümanlar, Müslümanlar ve de Museviler... Ne kadar aç olsalar da açlıklarını domuz etiyle ne yapmazlar ilişkilendirmezler. Evet Müslümanlar ve Museviler domuz eti yemezler. Ee, bir gün işte bir yere gittik. Böyle bir müzenin altında şey var. Işte çok güzel sandviçler yapmışlar böyle şiir gibi sandviç yani falan. Ya dedim ki şunlardan yesek ama içinde domuz eti var mıdır? Yani i̇nsan bir şüpheye düşüyor ya. Ondan sonra bir tane kızcağız var böyle. Derdimi anlatmaya çalışıyorum. İşte, hani kız da İngilizce bilmiyor ama diyorum ki hani içinde domuz eti var mı yok mu hani olmaması gerekiyor domuz eti istemiyorum falan. Kız beni anlamadı tamam mı? Dedim ki aynen durdum böyle ablacım dedim. <gülüyor> ablacım dedim ama. I am Müslim dedim. Elhamdülillah. <gülüyor> Kızın <gülüyor> tepkisini hiç unutmuyorum. Böyle baktı. Ha dedi. <gülüyor> Ondan sonra bana bir tane sandviç verdi. Böyle içinde şu kadarcık böyle bir peynir falan vardı. Ben de Müslümanlara diyorlar falan diye böyle. Yani arkadaşlar biz ilişkilendirmiyoruz. Ama şöyle düşünün. Mesela Hindu olsaydınız yani inek... İneğe tapıyor olsaydınız siz de inek etiyle ilişkilendirmiyor olacaktınız. Biz adamların tanrısını yiyoruz mesela baktığınızda yani. O yüzden bunlar toplumsal farklılıklar. Yani aslında kateksis kavramını destekleyen en önemli şey toplumsal faktörlerdir ya da kültürel faktörlerdir. Mesela e, ne bileyim <gülüyor> ilkel bir kabinede yaşıyor olsaydınız sadece yiyecekle ilişkilendirmiyoruz ama yani şöyle düşünün ilkel bir de insanlar ağacın üzerinde de uyuyabiliyorlar ama biz Uyuyamayız yani. Çünkü neden? Böyle ilişkilendirmiyoruz. Bizim için işte yatak vardır, yatakta uyursun falan filan yani. Arkadaşlar her zaman yiyecek olarak düşünmeyin ama soru gelirse genelde yiyecek olarak gelir ki hiç soru gelmedi. Aynı zamanda içecek mesela. Türkler bizim milli içeceğimiz ne? Ayran. Değil mi? Mesela biz genelde ayran içeriz yemeklerin yanında falan. Ya da yoğurt yeriz. Ama... Siz Almanya'da yaşıyor olsaydınız bira gelirdi. Mesela Avrupa ülkelerinde töbe estağfurullah sudan önce şarap gelir mesela. Yani o yüzden de hani bir şekilde ne yapıyoruz toplumsal olarak birbirinden farklı ilişkilendirmeler yapıyoruz anlamına gelecektir. Kateksis kavramını unutmayın soru olarak karşımıza gelir mesela ne bileyim. <gülüyor> Karadeniz'de yaşıyor olsaydık ben acıktığımda aklıma hamsi gelirdi yani. Değil mi? Balık gelirdi mesela. İşte ne bileyim daha böyle kırsal bir kesimde olsaydık koyun gelirdi falan. Yani bunlar yöresel durumlara göre ne yapıyor? Tabii ki değişiyor diyoruz. Peki devam edelim. 3. Eşdeğer inançlar. Arkadaşlar eşdeğer inançlarda Tolman şunu savunuyor. Asıl amaç ile alt amaçların yer değiştirmesidir. Şimdi her şeyin her şeyin bir asıl amacı vardır. Bir de her şeyin alt amaçları vardır. Arkadaşlar buradaki mantık şu soru gelse çok güzel soru olur aslında. Atıyorum şuradaki bir alt amacın amacından sapıp asıl amaç haline gelmesi asıl amacın da alt amaç haline gelmesi. Örnek üzerinden gidelim. Mesela para. Şimdi paranın asıl amacı nedir diye sorsam. Paranın asıl amacı hayatı idame ettirmektir. Yani aslında kimseye muhtaç olmadan yaşamaktır. Ama paranın bazı alt amaçları var. Bunlardan bir tanesi statü. Bir tanesi hava atmak. Bir tanesi mesela konfor. Bir tanesi lüks falan filan. Bak şimdi ee, sözü meclisten dışarı ama şöyle insanlar var. Şimdi adam parası var tamam mı? E, parası var. Para artık bu insan için asıl amacından çıkmış. Mesela oturduğunda arabasından bahseder bazı insanlar. İşte benim şöyle bir arabam var ya kocaman ya falan hani. Hani hayırlısı inşallah falan dersin. Ondan sonra işte ne bileyim mesela daha oturur oturmaz malbura sigarasını koyar, zippo çakmağını koyar güneş gözlüğünü çıkartır rayban falan reklam alıyoruz <gülüyor> böyle oldu biraz şey oldu ama ya da işte ne bileyim e böyle hani bir şekilde paralı olduğunu hissettirecek hareketlerde bulunur ya da kibirlenir mesela ha, kibir de kötü bir şey dolayısıyla arkadaşlar biz böyle bir insan gördüğümüzde ne deriz haa iç rayından çıkmış demek ki aslında buradaki statü, hava atmak, konfor ya da lüks ne olmuş? Asıl amaç haline gelmiş, hayatı idame ettirmek alt amaç ha haline gelmiş dememiz gerekiyor. O yüzden de bunlar eşdeğer inançlardır. Yani asıl amaçla alt amacın yer değiştirmesini anlamamız gerekiyor. Bir örnek daha yapalım. <gülüyor> Mesela sınavda geçer notu almak. Allah aşkına... Amaç nedir? Ya yani Asıl amaç nedir? Sınıfa geçmektir. Ama a, ben üniversitede bile gördüm. Bak şimdi 90 almış kız ağlıyor. Tamam mı? Şimdi alt amaçlara baktığımızda arkadaşlarını kıskandırmak olabilir. Atıyorum öğretmenin gözüne girmek olabilir. Yani bir insan 90 puan alıp ağlıyorsa, 100 alamadım diye ağlıyorsa arkadaşlar demek ki buradaki alt amaçlarla üst amaç ne olmuştur? Asıl amaç yer değiştirmiş anlamına gelir. Yani böyle arkadaşları odunla dövebilirsiniz yani hiç sıkıntı yok. Çünkü böyle bir şey kabul edilemez yani. Hele üniversitede asla ve kata yani. Peki devam edelim. Dört. En az çaba ilkesi. Arkadaşlar Tolman farelerle yaptığı bir deney var. Fareleri üç tane yol çiziyor. Peynire giden üç tane yol. Şimdi fare üç tane yoldan da gidiyor, yani e, Tolman yolları kapatıyor ve fare en sonunda üç tane yol içerisinde kendisine en kısa yoldan amaca ulaştıran yolu seçiyor, yani şunu seçiyor. Dolayısıyla insanlar da böyle mi? Evet, biz normal şartlar altında bizi en kısa yoldan sonuca ulaştıran yolu seçmemiz en az çaba ilkesiyle açıklanır. Yani şöyle tasarruflu bir şeydir, maliyeti düşük bir şeydir. Hani en az e, enerjiyle en fazla verimi elde etmek anlamına da gelebilir. Devam edelim. <gülüyor> Evet, kaç olduk bu arada? 5 olduk herhalde. Arkadaşlar 5 dürtü ayrımları. Arkadaşlar Tolman şuna dikkat eden bir insan diyor ki organizma dürtülerinin dürtülerinin farkına farkına vardığında ...daha amaçlı eylemlerde bulunur. Şimdi sen bir öğretmensin. Matematik öğretmenisin. Sabahtan beri <gülüyor> 10 saat derse girmişsin. Özel dersin var ama karnın aç. Bak şimdi bu insan aç. Tolmuna göre bu insan aynı anda özel dersi var o saatte ve karnı aç. Sizce ne yapması gerekir? Arkadaşlar Tolmuna göre... İlk önce karnını doyurması gerekir. Tolman diyor ki eğer ihtiyaçlarının ve dürtülerinin farkında olursa bu insan daha doğru eylemde bulunur. Haliyle dürtü ayrımları da kişinin kendi ihtiyaçlarının farkında olmasıdır. Devam edelim. 6. Güdülenme. Güdülenme kavramı Tol Tolman'da algısal, Vurgulayıcı anlamına gelir. Yani şundan bahsediyoruz. Arkadaşlar aslında böyle ödüle cezaya güdülenmeye çok fazla inanmaz olman ama şundan bahsediyor. İnsan herhangi bir şey istek duyduğunda daha amaçlı eylemde bulunur ve o şeye daha fazla odaklanır. Dolayısıyla da algısal vurgulayıcı olarak da düşünebilirsiniz. Ama soru olarak gelir mi asla gelmez. 7- Beklenti ya da denence. Arkadaşlar şöyle düşünün. Bizim için bir beklentinin doğrulanması. Beklentinin doğrulanması, beklentinin doğrulanmaması. Tom'un beklenti dediği şey, yani bir varsayın, bir hipotezden bahsediyor. Diyor ki insanların beklentileri doğrulanırsa eğer davranış devam eder. Ancak beklenti doğrulanmazsa davranış ortadan kalkar. Şimdi örnek üzerinden gösterelim. Mesela... Bir arkadaşınız diyor ki... ...ya diyor bir tane film gelmiş diyor... ...ya acayip güzel diyor... ...hani muhteşem kesinlikle gitmelisin... ...sen filme bir gidiyorsun... ...iğrenç... ...şimdi beklentin doğrulandı mı? Doğrulanmadı... ...e sen bir daha o arkadaşını dinler misin? Dinlemezsin... ...dolayısıyla bu ne olacaktır? Beklentinin doğrulanmaması... ...ama hakikaten gitseydin... <gülüyor> Film de böyle çok güzel falan olsaydı bundan sonraki süreçte senin arkadaşını dinleme davranışın ne olacaktı? Devam edecekti. En çok yaşadığımız şey beklenti e, konusunda yemekte olur mesela. İşte derler ki a şurada bir yer var mükemmel yemekleri. Sen kafanda beklentin ne? güzel bir yemek yemek. Hakikaten gidersen oraya, yemeği çok beğenirsen bir daha o lokantaya gider misin? Gidersin. Davranış ne olur? ...devam eder. Çünkü beklenti doğrulanmıştır. Ancak... ...eğer ki gittiğin ortamda... ...yemeği beğenmezsen... ...bir daha o lokantaya gitmemek... ...beklentinin doğrulanmaması anlamına gelir. Arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. <gülüyor> Tolman... ...kuramında... ...ödül ve cezadan bahsetmez. Ama şöyle düşünün... ...edimsel koşullanmadaki mantıktan yola çıkacak olursak... ...aslında beklentinin doğrulanması... Bir ödül anlamına gelmiyor mu? Evet. Peki beklentinin doğrulanmaması davranışı ortadan kaldırıyorsa eğer ceza anlamına gelmiyor mu? Geliyor. Dolayısıyla da bunu da hani kulağınızın bir köşesinde kalsın derim. Devam edelim. <gülüyor> Tolman çok sevilmiyordur. Yani sevilmez öğrenciler tarafından saçma sapan çok kavramı var çünkü. 8 alan biliş yolları bir problem durumunda bir problem durumunda organizmanın ortaya koyduğu çözüm stratejileridir. Evet arkadaşlar bu aslında bizim düşünme bilişsel süreçlerimizi ifade eder. Yani mesela bir matematik problemiyle karşılaştığında bir arkadaşım başka bir yoldan gider öbürü başka bir yoldan gider. Yani hani şey deriz ya her yedin bir yo yoğurt yiyeşi vardır. E dolayısıyla da alan biliş yolları da bizim problem çözme yollarımızı anlatır. Devam edelim 9- elmalar. 9 <gülüyor> Arkadaşlar, öğrenme değişkenleri. Tolmuna göre üç tane öğrenme değişkeni vardır. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar, çevresel değişkenlerdir. Yani ısı, ışık, ortam vesaire. Yani Kişinin, bireyin dışında olan faktörler olarak karşımıza gelir. Diğeri, bireysel değişkenlerdir. Bireysel değişkenler dediğimizde neleri anlamamız gerekiyor? Hormonlar, kalıtım, yaş, cinsiyet, bireysel değişkenlerdir. Bir de Tolman ara değişkenlerden bahsediyor. Arkadaşlar, ara değişkenler öğrenmeyi etkiler mi? Etkiler. Peki nedir ara değişkenler? ilgiler, istekler, tutumlar, beklentiler. Evet, böylece Tolman öğrenme değişkenlerinden de bahsetmiş oldu. Şimdi bir, birkaç bir şey söyleyeceğim Tolman'la alakalı. <gülüyor> Arkadaşlar, Tolman'da evet çok fazla kavram var, haklısınız. Ama e, şunu söyleyeyim. Emin olun yani gönlünüz çok rahat olsun Tolman'ın bu kavramlarından soru gelmez. Yani size tutup da KPSS alan biliş yolları nedir falan diye bir soru sormayacaktır. Tolman'da özellikle dikkat etmenizi istediğim nokta gizli öğrenme, bilişsel harita, yer öğrenme, bilişsel senaryo. Bunlar dışında biz katek sistem bile soru beklemiyoruz ama tabii ki bilecek miyiz elbette bunları biliyor olacağız. Evet böylece bilgisayar davranışı kuramları tamamlamış olduk ve son bir ünitemiz kaldı. Onunla inşallah devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.